Kardeşlerim şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan ikincisi de müminlerin kalplerine korku salmasıdır. Onun telkin ettiği korkunun tesiri ki müminler şer ehlinden ve şeytan dostlarından korkal olurlar da Allah subhanahu ve teala yolundaki mücadele ve mücahedelerini gevşetirler. İyiliği emretmez, kötülükten de nehyetmez olurlar. Diyebiliriz ki, şeytanın iman ehli olanlara karşı en büyük hilesi ve tuzağı budur. Allah bizi bunlardan beri buyursun. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kitabında, O şeytan, sizleri kendi evliyasından korkutuyor. Eğer gerçekten inanmış kimseler iseniz, şeytanın dostlarından korkmayın Benden Korkun diyor Alim Rönn 175'te. Şüphesiz müminlerin imanlarının kuvveti nispetinde kalplerindeki şeytan dostlarının korkusu da azalır. Sonunda sadece Allah'tan korkan gerçek müminler olurlar. İmanları zayıfladıkça da kalplerindeki Allah korkusu azalır ve artık onlar şeytan dostlarından korkar, emir ve nehileri hakkında gözetmez olurlar. Burada kardeşlerim şeytanın tuzaklarından olarak onun sihrini de zikredebiliriz. Onun sihri insanların aklını ve gönlünü çeşitli hayal ve vehimlerle tesir altına almasıdır. Onun bu büyüsünden ancak Allah'ın hidayet ve rahmetine mazhar olan salim kalabilmiştir. O insanların gözünü ve gönlünü öylesine büyüler ki faydalıyı zararlı zararlıyı da faydalı olarak tasvir eder kulun ebedi saadetine vesile olacak en faydalı en güzel şeyi çirkin en kötü şeyleri de güzel gösterir hatta öylesine telkinlerde bulunur ki dünya ve ahiretin en büyük en faydalı ve en yüce hakikati bulunan la ilahe illallah hakikatini bile gereksiz veya zararlı olarak gösterebilir bakarsınız kul bu ilahi ve Kur'an'ı tevhidi bırakır da, başka şeylerle uğraşır olur. Evet kardeşlerim, şeytan kendisine has, hile ve tuzaklarla, nicelerini büyüleyip fitne ve dalalete düşürmüş, onların kalpleriyle iman ve İslam arasına girip felaketlerine sebep olmuştur. Nice batıl ve hurafeleri, yüce hakikatler şekline sokmuş, nice hak ve hakikatleri de çirkin ve müstehcen olarak tasvir etmiştir. Nice geçmez akçeyi ilim ve tenkit ehline süsleyip kabul ettirmiş, nice saçma ve çerçöp kabilinden şeyleri arif geçinenlere yutturmuştur. Akılların geçersiz ve değersiz fikir ve arzular üzerinde ısrarla durmasını teşvik eden odur. Her belalet vadisinde her bidat ve hurafe peşinde Adem oğlunu koşturan yine odur. Böylece insanları dalaletten dalalete, felaketten felakete sürüklemiştir. Allah bizleri mağfiret eylesin. Aleykümselamlar. Seste bozukluk var mı? zavallı Adem oğullarını putlara ve çeşitli eşyaya tapınacak kadar alçaltan kendi kız evlatlarını kendi elleriyle kumlara gömecek kadar canileştiren her mevi ar ve namus duygusunu atarak öz annesiyle nikahlanacak kadar insanlıktan uzaklaştıran çeşitli küfür ve şirk yollarından giderek saadete ulaşacağını kabullendiren bu bir nevi tazimdir deyip çeşitli şirk yollarına düşüren hep odur ilim ve felsefe namıyla Allah'ı veya onun yüce sıfatlarını güzel isimlerini inkar ettiren tazim maddesinde olduğu gibi tenzih konusunda da aşırılıklara sevk eden sünnet ve cemaat yolundan ayırıp uzaklaştıran yine odur insanları sevme ve onlarla iyi geçinme maskesi altında Yüce İslam nizamının esaslarının, Allah'ın emir ve nehirlerinin gereği gibi talim ve tebliğini engelleyen, siz kendinize bakın, gemisini kurtaran kaptan sayılır felsefesiyle uyuşturup aldatan, böylece mevcut insanları ve gelecek nesilleri gerekli imani ve İslami irşat ve gıdadan mahrum bırakan yine odur kardeşlerim. İnsanların Allah'ın kitabından ve sevgili Resul'ünün sünnetinden gıdalanacakları yerde şu şöyle demiş, bu böyle demiş diyerek taklit ve teferruat içinde bocalayıp boğulmalarında dahi onun parmağı ve hissesi vardır. Her nerede şirk ve şikak, küfür ve nifak varsa nerede dini ve manevi, imani ve ahlaki bir zaf bulunuyorsa Yine onun parnağı ve hissesi vardır. O bazen bunları akıl ve felsefe böyle gösteriyor dedittirerek bazen de bunlar zamanın icabıdır. Bugün işler böyle yürüyor diye düşündürerek teşvik eder ve böylece nice akılları büyülemeyi becerir. Allah bizleri de ehlimizi de korusun. Bakın kardeşlerim, Adem babamız ile Havva anamızın cennetten çıkarılmalarına bakın. Yine sebep olarak şeytan. O ikisine karşı arkadaşlık rolü oynadı. Adem'in iki oğlundan Kabil kardeşi Habil'i öldürdüğü zaman yine o onun arkadaşıydı. Tufanda boğulan Nuh kavminin arkadaşı fırtına ile helak olan At kavminin yoldaşı şiddetli bir sayha sesi ile helak edilen Salih kavminin koldaşı yine o'du. o idi. Lut kavmi o çirkinlikler içinde yere batırıldığı sırada onların yanı başında duran, Firavun'u ve kavmini kibir ve gurur duygularıyla can evinden vuran yine o idi. Musa'nın kavminden bir kısmını buzağa taptırtan, Kureyş'e peygamberimizden Bedir'de savaş yaptırtan yine o. Her helak olanın her dalalet ve küfre düşenin yanı başındakinin arkadaşı hep o olmuştur. E böyle bir Allah düşmanlı dost edinenin hali ne olur kardeşlerim?